Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır Dokuzuncu ve Son Bölüm Yazan Nacıl Gıymşoğlu Radyo uygulayan Şayka Günsel Öztürk, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Mehmet Ali Elbil, Pirisha Atila Olgaç komiser Sadettin Kılıç, birinci polis Fikret Ergin, çert Kaya Akarsu, niom Yalın Tolga. Hikmet Bozkurt Kuruç, Şalem Bahri Aydın, Presong Aliv Sezer, ikinci Polis Turgut Sarıgöl. Hindistan'da yaşayan Şalem bir gün pencereden bakarken arkadaşı Matri'nin kaçırıldığını görür. Polise gider. Ama polis, Matri'nin babasının oğlunun kaçırılmadığını söylemesi üzerine Şalerme inanmaz. Şalerm durumu yakın arkadaşı Prasong'a anlatır. Bir arabadan atılan tehdit mektubu Prasong'un Şalerme inanmasını sağlar. Matri'nin babasını görmek üzere müzeye giderler. Kötü bakışlı bir adam, müdürün gece geleceğini söyler. Müzeden çıkıp caddenin karşı yanına geçmek istedikleri bir sırada, hızla gelen bir araba Şalerme ezmek ister. O karışıklık içinde Şerlerm'in cebindeki tehdit mektubu alınmıştır. Bütün korkularına rağmen o gece müzeye gitmeye karar verirler. Müzeye gizlice girmeyi de başarırlar. Ve bu da heykeli içinde yurt dışına elmas kaçırılacağını öğrenirler. Kaçakçılar müze müdürünün oğlunu ellerinde tutarak onun kendilerine yardım etmesini sağlamışlardır. Bunu öğrenen çocuklar polise gidecekleri sırada haydutlar tarafından yakalanır, nehrin karşı yakasındaki bir kulübeye götürülürler. Arkadaşları Madrid’de aynı odaya kapatılmıştır. Üç çocuk ellerini ve ayaklarını bağlayan iplerden kurtulup... ...bu odadan nasıl kaçacaklarını planlarlar. Öte yandan polis de boş durmamaktadır. Cinayet masası ve hırsızlık masası komiserleri işbirliği yapmış... ...nehirde bulunan cesetle kaçakçılık olayını aydınlatmak için... girişimlerde bulunmuşlardır. Çocukların peşine taktıkları polis memuru Rakaysa ...pazar yerinde onların izini kaybetmiştir. Yalnız gece yarısına doğru... Müzeye gideceklerini bilmektedir. Demek ki düğüm müzede çözülecektir. Polis müzenin çevresinde tertibat alır. Bir de izin belgesi çıkartıp Avrupa'ya sergilenmek üzere gidecek olan sanat eserlerini aramaya karar verir. Aynı saatlerde iplerden kurtulan ve sanongu bir sopayla bayıltan çocuklar, tarihi eserler uçağa yüklenmeden durumu açıklamak amacıyla acele etmektedirler. Önce nehri salla geçerler. Sonra da matriği arkadaşları Raşa'nın yanına bırakırlar. Öylece az da olsa kendilerini güven altına aldıklarını düşünmektedirler. Komserlik binasında Komser Prişa'yı ararlar. Onun müzede olduğunu öğrenirler. Günaydın komserim. Ne oldu? Tamam Prişe. işte arama izni. Saat 8'e geliyor. Müze ilgililerini içeri göndermeyip seni bekledim. ...ama daha gecikirsek içeridekiler kuşkulanır. Müze müdürü de içeride mi? Evet. Silahlı bir çatışma olabilir. Sanmıyorum dostum. Önce müze memurları girsinler. Onlarla birlikte sivil polis memurlarımız da sokarız. Arkadan da biz girer... ...bir ihbar aldığımızı... ...şöyle kısa bir arama yapacağımızı söyleriz. Silaha davranmaya kalkışırlarsa... ...sivil polis memurları onları engeller. Zaten silaha sarlayacaklarını hiç sanmıyorum. Müzenin görevlilerinden olduklarını söyleyeceklerdir. Tamam öyleyse... Planladığın gibi başla dostum Yalnız bu aramada başarı kazanabileceğimizi hiç sanmıyorum Bir şey bulamazsak eserlerin uçağa yüklenmesine engel olamayız Desene göz göre Bulmalıyız göre... prişa Şu şalermatlı çocuk bana geldiği zaman inansaydım Müze müdürünü sorguya çekip kaçırılan çocuğu arasaydım Belki de bu iş çok önce aydınlanırdı Neyse Komiser Pirişa başlayalım Evet önce memurlar sonra siz Arkadan da biz geleceğiz Planı bütün ayrıntılarıyla biliyorsunuz Evet efendim Yalnız mümkün olduğu kadar sessiz olsunlar dışarıda kalanlar Peki efendim Giriyorlar Hiç ses yok Beş dakika sonra da biz gireceğiz Bakalım nasıl karşılanacağız Hadi dostum Buda'nın karşısına böyle bir görevle çıkacağım Hiç aklıma gelmezdi <gülüyor> ...dileyelim ki bu da yardım etsin bize. İşte sağlamalar. Evet. Müze müdürü Bayçert'le görüşmek istiyorum. Buyurun. Sizinle daha önce de görüşmüştük Bayçert. Evet. Oğlumun kaçırıldığını sandığınız zaman... Oğlunuz kaçırılmadı mı Bayçert? Ha <gülüyor> Hayır. Buraya bunu sormak için geldinizse... Yanılıyorsunuz. Bir çocuğa inanıp... Bay Çert. Buraya oğlunuzu sormak için değil... ...bir ihbar aldığımız için geldik. N nasıl bir ihbar? Kaçakçılık sanıyoruz. Ah, affedersiniz. E, ben Bay Çert'in yardımcısıyım beyler. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. E, evet. Yardımcım. E, Bay Nio. Tanıştığımıza memnun oldum Bay Nio. Sanıyorum bir kaçakçılıktan söz ediyordunuz. E, evet, evet. Değerli taşlar olabilir... ...ya da altın. Müzeden mi kaçırılıyormuş? Öyle sanıyoruz. Ben sanmıyorum. Eserleri biz yerleştirdik. Büyük bir dikkatle, özenle. Öyle değil mi Baytşeğert? Evet. Burada herhangi bir kaçakçılık olamaz. Yanılıyorsunuz. Bana da öyle geliyor ama... Aldığımız ihbarı değerlendirmek zorundayız. Nasıl yani? Ufak bir arama yapacağız. Nasıl olur? Bütün eserler sandıklara yerleşti, çivilendi. Haklısınız. Zor olacak ama... Yani sandıkları açacak mısınız? Ne yazık ki evet. Uçak saatine çok az kaldı Biraz rötarlı olarak kalkarsınız ne yapalım Zor çok zor Öyle değil mi Bay Chart? E, evet sandıklarda kaçak hiçbir şey yok Lütfen bana güvenin Özür dileriz Bay Chart. görevimizi yapmak zorundayız Çocuklar açın sandıkları Şey Söyledim ya hiçbir şey yok sandıklarda Sadece eski eser Biliyoruz Bay Nihom biliyoruz Ama yine de Görev diyeceksiniz evet. Elinizi biraz çabuk tutun çocuklar İşte bakın hiçbir şey yok. Bakın bu sandıkta da yok. Heh. Bakın bunda da yok. Bakın... Görüyorsunuz ya bir şey çıkmıyor sandıklardan. Bu sandıkta ne var? <gülüyor> Ünlü bu da heykeli. Açın onu de. Komiser biliyorsunuz çok değerli bir heykeldir bu. Her yanı kauçukla beslenip yerleştirildi. Merak etmeyin. Biz de özenle yeniden yerleştiririz. <gülüyor> aman aman dikkat edin çizilmesin ha. Heykeli, heykeli sandıktan çıkaralım mı komiserim? Evet, evet. Hey, yardım edin bana. Dikkat edin, dikkat edin. Komiserim, çok ağır bu. E, elbette ağır olacak. Mukavvadan yapılmadı ya. Görünürde hiçbir şey yok. Başka sandık kaldı mı? Hayır, hepsi açıldı. Ne yapacağız bir işi? Hiç yapılacak bir şey yok. İhbarı kim yapmışsa yalan söylemiş komiser. Ee ne diyorsunuz? Sandıkları yeniden yerleştirelim mi? Evet, yerleştirin. Arkadaşlar yardım edin de eserler sandıklara konsun. Ee, peki komiser? Hayır çocuklar, şunları yerleştirelim. Hadi bakayım. İşi bulacağımıza emindim. Çok emindim. Ben de öyle pereşe. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu da heykelli sandığa koymasınlar. Yine siz ha? Çocuklar neredeydiniz siz? Dikkat edin komiser Pirişa bu adamlar tehlikeli... Kimse elimden kımıldamasın ateş ederiz. Bu bu çocuk yalan söylüyor. Lütfen siz konuşmayın Bay Chert. Şalem kimler suçlu burada? Bay Niom, Bay aa, Vikit aa, aa. ve bu kadın komiser. Aa, aa. Bir tane daha var nehrin karşı yakasındaki kulübede. Bayılttık onu. Bizi kaçırmışlardı öldürmeyi düşünüyorlardı. Bay Chert'in oğlu da yanımızdaydı. Oğlum... Oğlum nerede şimdi? Merak etmeyin emin bir yerde kurtardık onu. Kurtardınız ha. Tanrım. Tanrım sana çok şükür. Komiser Preşah. Oğlumu kaçırıp öldürmekle tehdit ettiler beni. Onlara yardım etmekten başka çarem yoktur. Ne yazık ki şu çocuklar kadar yüreklilik gösteremediniz Bahçer. Sizin bir oğlunuz yok değil mi komiser? Olsaydı böyle düşünmezdiniz. Şalen, Başka söyleyeceğin var mı bize oğlum? Var komiser Preşah. Bu haydutlar yurt dışına bu da heykeli içinde elmas kaçırıyorlar. Aa. Eğer heykeli yan yatırırsanız altında yeni boyanmış bir yer göreceksiniz. Heykeli yan yatırın. Şey ama, ama. dikkat edin dikkat dikkat. Aa, tamam. Evet şurası işte. E, Kazyalma burayı komiserim. Kazıyın. Aman yapmayın. Yapmayın. Heykele zarar vereceksiniz. Eski bir eserdir, suçtur bu. Ya siz bu da heykelini delerken suç olduğunu düşünmediniz mi? Bir altı tabakası var burada komiserim. Oldukça yumuşak, kolay kazanıyor. İşte, işte mücevherler. Bunların hepsi sanırım elmas komiserim. Elmaz. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kapıyı tutun, kız kıvrak yakalayın şunları. Hemen <Gülüyor> tamam komiserim, Kelepçeleri taktık. <Gülüyor> Budanın işi bu da bu? Kapa çeneni. Bu dalın de... Kapa çeneni dedim. Müze <gülüyor> ne yapacaksınız komiser? Cinayet ve kaçakçılık suçundan yargılanacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> komiser ya ben ne olacağım? Bilmiyorum Bayçert. Tabii ki yargılanacaksınız. Hakkınızdaki kararı ancak mahkeme verecek. Hafifletecek sebepler göz önünde tutulursa... ...belki fazla bir ceza yemezsiniz. Ama bundan böyle müze müdürlüğü yapabileceğinizi hiç sanmıyorum... Çünkü ülkemizin zenginliklerini korumak yüreklilik ister. Buyurun gidelim. Ee, Komiser Prişa biz ne yapacağız? Mahkemeye tanık olarak geleceksiniz. Bütün bildiklerinizi anlatacaksınız. Sonra bu iş için konan bin poundluk ödülü de alacaksınız. Ne? Bin poundluk ödülü mü? Evet, evet. Kaçakçıları siz yakaladınız. Mücevherlerin yerini siz gösterdiniz. Bin poundluk ödülü sizin hakkınız. Duydun mu Şalem'i? Bin Pound Ne Yaparız Bu Parayla Prason Bilmem Çok Para Hadi <gülüyor> Hadi Ne Yapacağınızı Sonra Düşünürsünüz Gelin Şimdi Sizi Bir Polis Arabasıyla Evlerinize Yollayayım Aileleriniz Üzüntüden Uyku Uyuyamıyorlardır Eminim Bulunup Bulunmadığınızı Anlamak için Akşamdan Beri Her Saat Başı Komiserle Telefon Ediyorlar oh, e, alam Belki De Dayak Atar Bana Ya <gülüyor> ya Bir Şey Yapmaz Raka Konuşur Onlarla Raka'yı önce biz haydutlardan sanmıştık... ...çok korkmuştuk... ...az daha komiserlik binasından da kaçacaktık ama... <gülüyor> ...yakaladılar bizi... ...sonra da buraya getirdiler... ...bir ricam var komiser Pırışa... ...acaba... ...oğlumu görebilir miyim... ...bir kerecik... ...tabii görebilirsiniz... ...çocuklar polis arabasıyla önce matriyi sakladığınız yere gidin... Onu komiserlik binasına getirin. Emre edersiniz komiserim. Hadi bakalım çocuklar gidelim. Gelinvelim hadi. Şimdilik <gülüyor> hoşça kalın komiserim. Hoşçakalın. Güle güle. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Yarın merkeze gelmeyi unutmayın ha. <gülüyor> Araba şurada. Hadi atlayayım bakalım. Brazo. Evet. ...bize bin poundluk bir ödül verecekler. Neler yapılmaz ki bu parayla? Aa, da yardım etti bize. Parayı üçe bölmek lazım. Haklısın. Emin'den beri düşünüyorum da... ...bir türlü üçe bölemedim. Tabii, matematiğin zayıf ondan. <gülüyor> Çok çalışacağım bundan sonra derslerime. Hem yalan da söylemeyeceğim. Çünkü insanı yalancı tanıdıkları zaman... ...doğru söylediğine kimse inanmıyor. <gülüyor> Çok iyi bir karar bu şölen. Ee, üçe bölebildin mi parayı? <gülüyor> Hayır... İstersen dörde bölelim Şal Bu işte Mahdi'yi de unutmayalım... Aa, çok haklısın... <gülüyor> Hem bin'i dörde bölmek daha kolay... <gülüyor> Adlı sürekli oyunun dokuzuncu ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.